Karşı radyoda başlıyor, anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Döndüğümüz, dolaştığımız izbelik içerisinde bir kaos yenilene geliyor. Yaşatıldığımız karanlığın güncelliği öylesine çabuk, afaki bir biçimde birbirine geçmiş ve birbirinden beter konumlandırılıyor ki eksikledik olmaksızın uzak ara bir yıkıma teşne olunca bir günceyi yaşıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan saldırganlıkları Konuşmak istiyordum ama tabii ki hepinizin bildiği üzere bir rezillikler tefrikası haline gelen ve sevgili gazeteci arkadaşımız Alinoz'un yanında dediği gibi bir insanın her şeyini alabilirsiniz ama belirli bir limiti vardır. O limitin üstüne çıktığı artık çok afaki olan devlet, çeteleşmiş devlet, devletleşmiş çete, ikileminde Sedat Peker isimli mafyanın, Suna geldikleri ya da ortaya çıkarttıklarıyla aslında nasıl rezil kepaze e, ekran tahayyüllerine, ekran yüzlerine, işte köşek adalarına, şunlara bunlara ve tabii ki siyasi aktörlere sahip olduğumuz bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. 90'ların karanlığından Suriye bataklığına ya da Suriye'de oluşturmak, özellikle oluşturmak istenen bataklığa yangın yerine dönüşen benzinle koşarı buran ülkeye. Libya'daki tetikçilikten Azerbaycan'da Azerbaycan'ın Karabağ'da e, Artsakh ve Karabağ dediğimiz yer. Burada 44 gün süren savaşında ortaya çıkan ve ceryan eden pek çok hadisenin içerisinde parmağı bulunan isimlere, Birbiri içerisine geçmiş ve artık bir biyopolitika hamlesinin ötesine geçmiş yıkımlara ve tabii bu arada e, değer verdiğimiz siyaseten değer verdiğimiz ama öncelikle kalemine çok güvendiğimiz Ahmet Çıkın bu terör devletinin bu çeteleşmiş devletin hesap verecek bahsini ettikten hemen sonra hakkında soruşturma açılmasına dair çeşitli yorumlar yapacağız. Ya da en azından onları dinleyeceğiz. Devlet devletli dediğimiz tüm unsurlarıyla beraber bir orta yerde bütün mekanizmalarıyla birleşik bir biçimde bir suç birlikteliğini güncellemeye devam ediyor sevgili dinleyen. Ekran yüzleri işte Merve Sevinç, o Öser, e, Şebnem Oruçlarından tutunda Veis Ateşlerine bilmiyorum hangisinden Ece işte o Ana ekran yüzü dediğimiz temsillerin işte Öz Işık kardeşlerden saymazlara, maymazlara sayar mı saymaz mı bilmem. Kübra Apar'ından Fatih Altaylısı'na bir Rezillikler Curcunası'nın bile isteği örtbas ettikleri ve şu anda hala biz kaydı alırken Şemle Moruç konuşuyor NTV'de. Tabii ki ne yapacak? Yalayacaklar. Ne yapacaklar? Düzeni temize çekmek için iktidarın peşini, sırtını sıvazlamaya devam edecekler. Tabii ki ee, yalanabildikçe hani onlara e, bu tabirler daha uygun geliyor. Çünkü anladıkları dil o. Eksiksiz bu bütün koparılan parçalardan biraz daha fazla iç edebilelim diye nankörlükleri e, fazla da belli olmasın diye dipsiz bucaksız cümleler ve ipsiz bucaksız başlıklarla beraber Sedat Peker'i hani hedefe koyuyorlar sanki çok düzgünlenmiş gibi. O rezillikler içerisinde her şey de birbirine karışıyor. Çanak çömlek patlıyor. Gel gelelim zalimliğin temsiliyeti açık. Ali'nin bir biçimde sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Bütün de algülüm, vergülüm, kırım, yıkım ve zulüm dömürsünde. Pay sahibi olanlar sahnenin bir ucundan giriyor. Ta diğerinden hiçbir türlü çıkamıyor. Ulu orta kesif bir koku yayılmaya devam ederken su çürüyor işte bu sahada. Öyle bir tükeniş ki su bile kalmadı. Pragmatist söylem yekününün ortalıktan defterin ortasından açılan bahislerin, aralıksız nutuklara rağmen var edilmiş olan irinin ve daha kırım kıtal ve yok etme bahislerinin yekününde bir ülkenin zansen olarak dahi artık mevzu bahis değildir. Çoraklaşması ve çölleşmesi bir yandan, Covid-19 pandemisinin de tıpkı o 15 Temmuz, hadi ona dair detayları hala açıklamada bekliyoruz hep beraber cümdür cemaat, ve sonrasındaki pek çok surette olduğu gibi fırsat olarak değerlendiren aklın var ettiği tüm bu yeniden tasarlama halini taşıdığı yerdir. karışık kör düğün menzili. iş bu şimdisi. Bir devinim halinde aralıksız olarak ert muktedir iktidar sahilleri doğrultusunda öyle bir yere varılır ki öyle bir yer var edilir ki ne muktedir karanlığı kestirir ne de geriye kalanlar için tünelin ucuna dair tek bir ışık ihtimali bırakılır Yersiz değil başamirinin elinde tuttuğu tek adamlık bahsini bir rejim taslağı olmaktan öte sabit bir yönelim ve somut bir sonuç olarak güncellenmesi bu sahnede var edilir. Artık itiraz etme hakkı söz konusu bile değildir. Ya da en başından o sayıklanan biat, itaat ve ram olmak ya da bunca basiritsiz bir biçimde kötülüğün taşeronu olmak, suçun ve yıkımın onaylayıcısı olmak bayisleri söz konusudur. Onca demokrasi, bu kadar hürriyet, şu kadar eşitlik. Yeni anayasa, Avrupa nizamında bir hakkaniyet ve hukuk basitleri zikredilirken var muslu olan yegane şey tam tersine bir fecaattir. Facialarla bir binası talamalanmış bir menzildir. Adalet Bakanı nam, isim Gül, Türkiye insan haklarıyla, yaşatma başarısıyla dünyaya örnek olur derken Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta işte Melih Bulu'ya karşı sürülen direnişe kadar ki kayyım emir eli kendisi, Ağzına sıçtılan üniversiteyi bir ahıra çevirebilmek için her şeyi yapıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış olan rektör ve atanmışlara karşı direniş Güney Kampüs'te de devam ederken özel güvenlik e, öğrencilere saldırır. Daha sonra bu arkadaşlara yumruklarla saldırılan arkadaşlar gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılır. Okulun kanıpsına kilit vurulur. Öğrenciler işlenmez ki geçtiğimiz hafta sonunda zaten üniversite komple yasaklıydı. Kayımlar gidecek biz kalacağız, işbirlikçi, güvenlikçi istemiyoruz sloganlara atılır ve 100. nöbette tırnak içerisinde biraz Haziran tarihinde e, geride bırakılır ve bu keyfiyet içerisinde kampüsün, oralının, buralarının alt üst edilmesi ve yıkımı da bir biçimde bu itaatkar, biatkar, işte ram olmuş sivil polisleri, özel güvenliği, o su, bu su ve karar mekanizmalarının taptan lave edildiği görevlendirilmiş, atanmış isimlerin, öğretmenlerin haklarını gasp edip üniversiteyi bir e, belirsiz bir konuma tetiklediği ve iteklediği bir alan, bir saha kalır ki a, aynı mafyanın anlattıklarındaki gibi mafyada işte geçer akçeli işler birbirlerini uçkur çizer imneler pardon, birbirlerini uçkur çözerken kaydedildikten sonra onların e, üstüne konuşmaya gayret edenler ve birbirlerini sürekli işte sen imnesin, sen imnesin falan deyip de kayıtlarını saklayanlar halbuki imnelik bir günah değil. Bir şey dediği bir tercih, bir olumlama, bir farklılık. Bundan birbirlerine çıkar sağlamalar. Hadi onları geçtik, seksi de geçtik, bilmem neyi de geçtik. Altakki, Merkülas, silah pazarlıkları, uyuşturucu ticaretleri birbirlerinin ayaklarına dolandıkça ya da birbirlerinin ayaklarına dolanmasınlar diye e, olabildiğince farklı rotalardan işlenen e, hinlikler, hinoğlu hinlikler ve bir sürü, bir sürü, bir sürü şey bir sürü rezillik ve bu arada işte hani e, bazı Üniversitesi'ne saldıralım. Aman Kürdistan'da kimseye nefes aldırmayalım. Aman işte Ahmet Çika'da daha soruşturma açalım ve bunlara da pek çok şey arka arkaya denk getirilir. Digital Native'da başlamıştık. Journey Through e, Goldfet Records'tan hemen arkasına yine Digital Native Underrated, Understated ve hemen arkasını Shibumi ile Hajimari. Morning Star, firmadan, karşı radyoda sesli meramın açılışında olacak. Bir tane değil ki. Sesli Merem'de anlatmaya çalıştığımız Memleket Partisi'nin kurucusu isim olarak geçen ince. geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda. Ey Kürt kızı delikanlısı sen doktor ol ama İzmir'de görev yapma hakkerde kal demektir deyip işte Kürtçe'nin pedagojik pedagoji konusu olduğunu bildirir. Buna karşılık Mahmut Almak Muharrem İnce Kürtçe pedagojik olarak eğitime uygun değil demiş. Hepiniz aynısınız. Suç bizdi ki hala size selam veriyoruz der. Ee, Muharrem katıldığı programda o bahisleriyle beraber bir tebiye bir çürümenin evreleri arasında nasıl yollar açıldığını bir kere daha göstere göstere var edilir ki iktidar ve yancı temsiller hani umut diye aktarılan deva gelecek partilerinin kurmayları işte başkanları ya da Geçtiğimiz dönemde AK Parti'nin içerisinde olanlar bizzatı AK Parti'nin şakşakladığı ve işte öne sürdüğü gaz verdiği ince gibi temsiller ve işte sarı güller bilmem neler. Yani bunlar kenarda 1000de 10 1 oy oranlarıyla vardı olsa da ya da %1'leri hadi zorlasın. %1'leri zorlasa da bu ekipler ve bu şablonlar içerisinde bildiklerini okumaya devam edip er, erkin sunduğu, e, eril tahakkümü işte o yani kasetlerde ortaya çıkan o ona ibne diyor, o ona bunu diyor, o ona şunu diyor ama bütün bel altının yanında her türlü e, düş kırımını her türlü işte Kürt'e hedef alma Alevi'ye hedef alma, Ermeni'ye hedef alma LGBTQA'yı hedef alma ve bunların genelini Hani sanki birinin aşağılar gibi işte o imneyi kullanırken ya da işte burada olduğu gibi o dili kullanmak pedagojik anlamda doğru değildir buyururken büyük büyük cümlelerle hiçbir yere gitmediğimizi 1915'ten ya da 1890'larda ortaya çıkılan meşruiyet meşrutiyet döneminde ortaya atılan ve Ermeni yazanının da önemli paydaşların olduğu ve Türkiye'nin galiba ilk anayasal metninin Taslağa gibi bir çaba varken buradan bir adım ileriye gidememek ne kadar düşüncülü, ne kadar esef verici olduğunda bir kere daha ortaya çıkartıyor. Dünkü dinozorların var ettiklerinden ırak kalma halinden özellikle kaçınıp 25 milyon yurttaşının hakkında tasarruflara girişebilmenin utancı artık ne yana düşer takdirinizdedir. Bir umut diye pazarlanan temsillerin orta yerde var ettiği bunca cürüm varken Kürt'ü anlamaya, Kürt sorununu çözümlemeye, Değil de tas tamamı iyice kördüğüm kılmaya çalışarak hangi düzleme var alabilirse aydın. In açık aleni ırkçılığının yaftalamasının gün bir gün ekranlarda Kürt siyasi hareketine ve kimliğine ve onca çeşitliliğine karşım var edildiği, devletin tüm unsurlarının hemencik paylaşıp da devam ettirdiği o yıkıcılık bu ülkeye tek bir hu gün huzur verir mi? Böyle kalır mı? Kalır mı hiç böyle bir bahis? Bunu da soralım. Çünkü teklifleştirdikçe ya da tekilleştirdikçe birbirine geçmiş olan bu birbirinden beter hallere konumlanırmış ve eksik edik olmadan uzak ara bir yıkıma teşne olan bir günce var dilir. Ki onun üstüne ne olur? HDP işte e, nedensiz değil ama bile isteği ortaya çıkan şey e, bir parti kapatma davasıdır ve bununla işte şakşaklar muktedir medyası. O, olabildiğince bunları kayıpsız ve e, telafisiz hani işte mafya bizi açıkladı bizim sırtımız yere gelmez oğlum biz kimleri kapatıyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz ayağının ortaya çıkarttırdığı şey e, bir çürüme halidir bunu tekrardan deniyorlar HDP kapanmaz HDP kapanırsa yerine başka bir parti gelir yerine başka bir unsur gelir bir oluşum gelir bu sefer daha kapsayıcı olur, bu sefer daha da genişir, bu sefer daha da güncelleşir ve maalesef işte mafyanın ayağına bastığınız zamanki gibi bir tepkime değil, bambaşka şeyler ortaya çıkar, bambaşka söz ortaya çıkar, bambaşka duruşlar ortaya çıkar ve 42 yıldır. Hemen hemen 42 yıldır süre giden işte PKK ile mücadele Kürt sorununu sonlandıracağız Aman oraları Avrupa yapıyoruz buraları şey yapıyoruz falan derken daha insan utanır. sur rezil rüsva bir beton ormanı çevirirken eski Su Belediye Başkanı'nın ne eşi ne annesi e, kenarda bırak e, ne e, eşi ne eniştesi kenarda bırakılırken ki eniştesi hala şu anda da Mahpus durumda ve gün hastaneye gidiyor. Bu insanlara yapılan e, rezilliklerle, işkencelerle ve Selahattin Demirtaş'ın bizatı ta kendisine yapılan, uygun görülen, reval görülen ve başamirim galiba bizatı elimden çıkan tırnak içerisinde uyarılarla yönlendirilmiş bir yargı varken hani Kürt sorunu pedagojiktir ama Kürt sorununu öğrenmek pedagojiktir. Şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım der. Astır derler Osman Baydemir'in dediği gibi. Daha anlatacak çok şey var. Ee, daha büyük rezillikler var. O rezilliklerin içerisinde işte Sedat Peker'in mafiyoz aktörleri ya da ortaya çıkartan şey hani 10 bin dolarlık siyasetçi iddiası. Onun seks kaseti var mı? Bunun birikinin bilmem nesi var mı? O derin Mehmet ne yapmış? Hop kardeşinin şöyle yapmış, böyle yapmış. Yok o şeye çökmüş, buna çökmüş. Asıl mesele işte Kürt sorunu gibi, Alevi sorunu gibi Ermenilere dair yönelilen bir anda ortaya çıkan o geri dönüşümler gibi ya da işte bir Ermeni'den devşirip Mansur'a bu ortak kılıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıp Sezgin e, Baran Korkmaz'ın kurtarılmasındaki hadiselerdi gibi giderek çetrefilleşen birbirleri arasındaki pazarlıklar hani bunu ayak, bu ne periz, bu ne lahana turşusu süre giden yıkımda asıl mesele tabii ki halkların birbirini duyabileceği bir ortamı bırakmamak. Shibumi 6-9 p.m alt 19 tabii ki George Lowe'un featuring'iyle gelecek arkasına Volker Everything I Said Sparehead the Records'tan sesi meram olacak. Derince açık bir sesleniş zaten Ahmet Çık'ın ki değil, yargılamak istedikleri yalnızca. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'ni, ikizleri, Gezi'yi, cesaretimizi yargılamak istiyorlar. Gerçekte ve adalette inat eden milyonlar olduğumuz sürece Ahmet Çık yalnız değildir. Temiz bir geleceği ellerle kuracağız der. Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından Devlet katil sözleri nedeniyle eleştirileceksem, yargılanacaksam eksik tespiti yattığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetleri işleten bir katildir der Ahmetçik. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın diyebilir. Osman Bey'i isimli şahıs tutuklanmadır diyeceğim ki ama devletin kurumlarına bir sürü getir götür işi falan filan hep israf. Görüldüğü yerde sıkın kafasına atın çöpe gitsin diye yazar. Bu beyhude cümleliği haysiyetsizliğin dibindeki trolllerden biri çapsızın sözleri ve ona bunun söylemesi için maaş veren iktidar ve yancıları da kimin katil olduğunun kanıtıdır diye not düşer tarih Ahmetçik. tab bu arada Sedat Peker milyon tane şey belgiyi ortaya çıkartır. E, milyon tane e, anlatımı birbirine paralel bir biçimde sürekli zikreder. Ve tabii ki her iddiayı çürütmeye gayret edenlere karşı olduğunca benzeşlerinden çok daha ötede herkes suspusken o konuşmaya devam eder. Bunu da niye? Ayağını yeterince ve fazlasıyla basıldığı için çoluğu çocuğu e, kendi evladına mesela çatal fırlatmış o bir ayrı bir utanç ama kendi çocuğu çocuğu ve eşi de dahil o insanlarla tehdit edildiği için kardeşini mesela gönderdiği halde hala e, suspus kalmaya devam ettikleri için ve olabildiğince her şeyi e, yalan yanlış bir biçimde e, tuzaklarla cepheyi sakladıkları için ve ola geldiğince her şeyin saklı tutulması bu arada Perşembe günü yeni bir kayıt üstüne pazar günü yeni bir kayıt geleceğini de söyler e, derin Mehmet'in bir açında ortaya çıkartacaktır ya siz konuşursunuz ya ben konuşacağım diye buyur. Pambu Gören seni unuttum zahmetme. Pazar günü senin oyak dosyasıyla ile uyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak'a da misafir olarak alıyoruz. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. Allah'a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Bej ajanım he diye yazar. Cem Küçük içi pazar günü boşluk olursa seninle misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerin pazar günü çok ilince sende çok diye yazar. Perşembe günde Derin Mehmet'in Marina'nın yönetiminden ayrılmakta bir işler olmaz. Senin ve oğlunun üstünden olan mübarezden gasp ettiğim marinenin içinde olan makpetrolü de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaksın yoksa o benzin istasyonunda yaptırdığım mazot kaçakçılığına dosyasını açacağım der ee, hepsi birbiriyle paralel hepsi birbiriyle uçuca denk getirilmiş hepsi birbiriyle yargısından medyasına medyasından avukatlık düzenine kolluk kuvvetinden iktidarına iktidarından yandaki işte BBP'si Vatan Partisi MHP'si bok götürüyor yani deyim yerindeyse her durumda bok götürüyor ki kaldı ki bir ifşaatı bile ancak mafyadan gelince gözümüzün önünde ceryan ettirebiliyoruz. Çünkü bütün puzzle'lar e, Kürt özgür medyasında ve işte diğer özgür medya kanallarında duyurulurken aman bunlar iftira aman bunlar koru bilmem ne zat zurt falan denirken Umarız ki 17-25 Aralık'ta olduğu gibi hani onca teybin içerisinde aman babacım bunları nereye koyacağım bu kutular sığmıyor, şuralar şişti buralar böyle oldu falan deyip de kendi kendine ele veren muktedir varken hadi diyelim ki o da Gülen'in e işte FETÖ taktiğiydi bilmem neydi, bokuydu, püsürüydü, yok Amerika dinledi, yok e, Almanya dinledi yok Mossad dinledi, yok ebesinin körü dinledi. Hadi orası tamam, özel ayar bilmem ne kardeşim e, 128 milyar dolar mesela ortada yok ve bu pastadaki sadece bir kremaymış daha götürülenler daha açık bir biçimde yalı havaktaki çökertilen şeyler bilmem neler falan derken veis ateş gibi ne halt olduğu belli değil bir çete unsurunun ana haber bülteni sunduğu bir ülkeden bahsediyoruz Türk daha iki gündür Ses edip de kendi özelleştirisini bir türlü vermiyor ve beyin insanları e, biz karşıdaki insanları enayi yerine koyduk. Ufuk Güldemir'in kemiklerini sızlattık deyip de utanç içerisinde ekranını karartmak yerine hala maytap geçmeye devam ediyorlar. Ana haber bültenine başka bir ismi çıkarıp Veys Ateş denen meczubun e, yaz tatilinde olduğunu, e, izinli olduğunu falan filan filan fiş deyip duruyorlar. Daha listelerinin içerisinde mesela çok ilginç Osman Kavala'nın ne alakası var diyeceğiz bilmiyoruz. Mehmet Cengiz var, Hayyam Gariboğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç. Devlet ve devletle beraber iş yürütmüş yüzlerce insanın gazetecisi, televizyon yorumcusu, siyasi iradenin ta kendisi ondan sonra kepaze medyasının unsurlarından fırlayıp siyaset sahnesini geçenler oradan gerisin geriye dönenler çok o meller, çok o pastalar berat albayraklar pelikancılar Allah belanızı versin yani liste bitmiyor ve her hafta bunlardan yarısını konuşmadan yeni listeler geliyor yeni isimler geliyor yeni yıkımlar geliyor yeni çökertmeler geliyor biz üç kuruşa geçinmeye gayret ederken bu ülkede Aynen öyle gayrimüslimin mallarına 1915 ve sonrasında defaatle çöktükleri gibi yine çöküyorlar yine çöküyorlar yine çöküyorlar ve yine olan biten sadece sıradan oluyor. Değmeyin bu rezilliğin içerisinde o arada Ahmet çıkar dava e, soruşturma o arada HDP'yi yeniden kapatma çıkıyor ki yani neresinden tutarsanız utanç neresinden bakarsanız bakın pisliğin içerisinde yüzüyor memleket tıpkı o denizdeki müsilaj akıntısının yani deniz salyasını varedenin bizati iktidarın yol verdiği, kurumsallaştırdığı, aman sermayecim canım sermayecim diye pısırtını pışpışladığı o pislik sermayenin var ettikleri gibi. Aynen öyle. Nefes alamayacak noktadayız. Volkar, Riya ile beraber Paragon ve FX909, Dark Beauty, Voyage müzikten gelecek. Burası Sesli Meram. Karşı radyodayız. Söz tekniği daire, vatan millet Sakarya denilirken çürüm ve cürüm bey yine denir. Hep bu istenir, bu talep olunur. Yaşadığımız coğrafyada aralıksız kılınmış olanın alenen ve doğrudan bizlere takdim edilen şey bu yıkım, ayrım ve nefret döngüstür. Bütünüyle ve tam kafasındaki bir eleme tahilinin nereleye ulaştığı artık afakidir. Bir yaşatan yer, tahiline yer bırakılmayan, her şeyin çürümeye çıkartıldığı sahne, Güncelliğine iş bu güncede kavuşur. Peki böylesinden bir ülke var mi? Böylesinden bir ülke olabilir mi? Bunca afaki olan şiddetten, tüm o medetum olan kinden bir yaşatan yer vatana ulaşılabilir mi? Ağız dolusu vatan ve vatandaş kavramlarının tenzilatta boca edenler, akkamlarında yepyeni yaralara yol açan ve zemin sağlayanlar eliyle bir ülke tahiline yarı bıraktırılmaz. O açıktır. Çürümenin nasıl bu sahada güncellendiği artık ilave sözlüklere gerek olmadan ortadadır. Yaşadığımız karanlık bunun kanıtıdır. Her anlamda kayda geçsin. Bir tabii yıkımın olduğu yerde itiraz etmeyi başaramaz ve sesimizi bunu abram ve hoyratça kuşatan muktedire doğrudan ulaştıramazsak her şey çok daha kötüleşecektir. İş mesele budur. Sorguluyor musunuz? Duyuyor musunuz? Çanlar kimin için çalıyor? Hiç ama hiç fark ediyor musunuz? Seslimerem.tumblar.com, karşıradyo.com ve soundcloud.com.com.com.com'da FX999's few days ile veda edeceğiz Voyage müzikten Anlattığımız hikayeler hiçbiri hikaye değil. Her biri hayatımızın orta yerinde bir sabit kalınmaya çalışılan yaralar ve yara verme istenici. Buradaydık. Burada olmaya ve ses vermeye devam edeceğiz. Umarım bizimle olursunuz. Görüşünce kadar.